Nerede? mis de? Geldi. Benim dağımı gördüm. Ben aklıma geldi. de evet. ama çok işsiz. Yani ticaret değil yo. Yani ticaret şey değil. Eğlenceli ama yani. satılı bir şey yok. Yani ticaret değil. Hala kul nehan? Veya taşı atıyorsun, e, nereye kadar gelirse o khoruntu sana, o yeri ha. sana 100 euroya satıyor. Evet. Belki de olabilir. Khorunt. Khorunt. Evet. Çünkü Aslında. cehalet var burada. Buna muhasat diyor yani e, deniliyor. Veya e, işte münabeza var. Şey attığım dokunduğun zaman hemen satılmış oluyor. Evet. Hangi kumaşa dokunduğun zaman elini şey. o sana iki euroya. Mayısloh cehalet var. Seç beğen al şu fiyat neyse. Seç beğen, de, de Aa, değil. Ya, Çünkü olur. orada sen bakıyorsun ha, şey maesluh. diyorsun. Burada elini dokunduğun Ay, zaman o, satılmış o, oluyor. Yani Ve ben sana attığım zaman onu sana satıyorum. Hemen atıyorum, satılmış oluyor sana. F hepsini bir öreği, iki öreği misal. Hem bütün bunlar da olduğundan dolayı e caiz değil. Ama ta'amilu amtuhu al şajratu veya da sana diyorum ki cahiremin Karnındaki köleyi sana sattım. Caiz mi? Değil. Niye? Cehalet var. Ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil. İyi mi? Değil mi? Sağlıklı mı? Değil mi? Cehalet var. Veyahut da bu ağaçtan çıkacak Meyve. meyveyi sana sattım. Ve sen onu zaten Bu cehaletten dolayı her şey yasak. Ama. Bu ağaçtan çıkacak meyveyi sana sattım. Caiz mi? Değil. Caiz Değil. Çünkü ya. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyvelerin e, nacic, rahip olmadığı müddetçe satılmasını caiz kılmıyor. Yetki. Rahip olması. Meyvelerde bir de hububatta e, sert olmadığı müddetçe. Evet. Bunun Türkiye'de mesela var ya daha ha, has şey ne e, hasad olmadan, hasad, Hasadı toplamadan adam satıyor mesela. Hasadı toplamadan. Veya biraz daha hasat, çiçek. Adam onu diyor ki işte fıstık, fındık, fındık fıstık, fıstık tamam mı? Adam daha şey yapmadan diyor ki bu senenin şey ben satın alıyorum şimdiden. O caiz değil o zaman. Caiz değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin rahip olmadığı müddetçe yasakladı onu satmayı. Meşhur rahip olması lazım. Hububat'ta da şey olması lazım. Sert olması lazım. Ondan sonra satabilirsin. Ondan sonra satabilirsin. Ama ondan önce satmak caiz değil. çünkü cahalet var. Veya da diyorsun ki bu e, ineğin karnındakini sana sattım. Karnındaki bu zayim, bu zaim. sana sattım. Caiz mi o? Cahiz değil. çünkü cahalet var. Bütün bunlar e, bütün bunlar haram İslam'da. Aynı şekilde e, parada cehalet var. Dediğim gibi işte bugün çalış artık bakarız ne şeyi. Veyahut da Müslüman e, veyahut da iş. iş ne olduğunu belirtmiyorsun falan. Her şey baştan e, anlaşman lazım. Belirtmen lazım. Peki muzayyede caiz mi? Açık artırım. Açık artırım. Açık artırım yani birisi diyor on birisi diyor yirmi en fazla şey ise Aslında burada da bir cehalet var aslında yani, yani değer, e Tam olarak değer, kaça satacağını belli değil, belli değil. Ancak so, yani sonunda bir de bir şeyin Ama sonunda değerini, belli oluyor ama Değerinden fazlasına satıyorsun Tabii, Önemli olan cehalet falan ama sonunda belli oluyor aslında Birisi diyor beş birisi diyor on Yani beş dediğin zaman belli satılıyor Adam razı yani beşe. Öbür diyor on. O da diyor o belli. Bundan dolayı doğru olan görüşe göre müzayede caiz. Cais. Cais, atışa İbn dedik Aynı şekilde münakasa da caiz. Yani kim en aşağı fiyat verirse ona vereceğim bu ihaleyi. Biriz diyor on. Biriz diyor sekiz falan. Bu da, bu da caiz inşallah. Femtum. Tamam. İkinci şart dedik birinci şart cehalet olmaması lazım ikinci şart en yekûnel aqidu mâlikel şeyi satan bir şey onun sahip olması lazım sattığı şeye sahip olması lazım veya izin verilmesi lazım daha balık ve resit olması lazım. Birinci şarta gelelim şimdi. Tabi malikenli şeyi satan kişi o şey sahip olması lazım. Benim olmayan bir şey satabilir miyim? Yani elimde olmayan bir şey. Elimde olmayan bir şey satmak caiz değil. Dolayısıyla bugün bu zamandaki bankalar ne yapıyor muysel? Birçok şeyde. Hepsi haram. Mesela sen diyorsun ki e, ben şu bankaya gidiyorsun diyorsun ki, bu arabayı satın almak istiyorum. Banka tamam diyor. Önce sana satıyor arabayı. 10 bin euroya. Sonra gidiyor arabayı alıyor. Sana veriyor. Bu caiz mi? Caiz mi bu? Önce satıyor sonra hmm. alıyor. Önce satıyor sana sonra satıyor. alıyor. Her şey de öyle. Yani, Velev ki o banka sonradan alacaksa, alsa dahi yani banka ne yapması lazım? Önce arabayı satın alması lazım. Sonra sana satması lazım. Ancak önce sana bankalar her zaman böyle. Ne yapıyor önce? Evi sana satıyor. Veya arabayı sana satıyor. Sen diyorsun ki ben bu evi almak istiyorum. Banka diyor, tamam. Bankayı, banka sana o evi satıyor. Sonra banka gidiyor, parasını alıyor. Sonra gidiyor banka o evi satın, satın alıyor, sana veriyor. Yani diyelim ki bistel yaptı, daha gelmedi. Ama yani, haykırı korkuyoruz. Mesela yani, ben bir şey bistel yaptım. Sen onu benden alıyorsun. Ama daha gelmedi. Sen aldın mı önceden? Ya, gelip bistel. Tamam, yani, aldıysan aldıysan problem yok ama almadıysan maalesef. Yani mesela şey var ya araba. Bu, araba satın alıyorsun ya. Yani hmm. Sıfır araba aldığını farz et. Diyorsun ₺100'lere. Diyorsun ki ben bu arabayı almak istiyorum, değil mi? Hmm. Bank, şey, banka şeye banka onay vermesi gerekiyor ya mesela. Ama onlar gene finansörler var. Her zaman değil. Ala <gülüyor> kullahat senin olan, senin de halen olmayan bir şey satmak caiz değil. Sizin mobilya işi mobilya elinde değil mobilyayı satıyorsun sonra gidiyorsun mobilyayı alıyorsun adama veriyorsun bu caiz değil peki bunu kurtulmak için ne yapabilirsin bundan kurtulmak için mobilyanı yani o şirketle anlaşırsın dersin ki bak ben senin için bu mobilyayı satacağım ben, ben veka, bana vekalet ver, ben senin için satıyorum. femkif sen aslında o şirketten bir parçasısın. Cevdet gibi, Cevdet de yapıyordu ya. Onların şeyini satıyordu. Kendi malı değil, şeyin malını satıyor, şirketin malını satıyor. Ondan da komisyon alıyor. O caiz Ondan öyle kurtulabilirsin o şeyle. Bundan dolayı şirketle başta anlaşman lazım. Ancak sen Şirketle önce dediğim gibi yaparsan, önce sen satıyorsun, evet. sonra şirketten parayla alıyorsun, sonra adama veriyorsun. Bu caiz değil. Kendi sermayenin yok Bu Bu caiz değil. Fahimtüm. Dolayısıyla bunu, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, La tabi ma aleyhse indek, yanında olmayan bir şey, ee, satma. Yani ben şimdi gittim, şu mobilyayı fabrika edeyim ki, ben senin manı satacağım, adama katolomu veriyorlar. Tamam. Saçma arazi olması kat'olunu vermez. Hı hı. Onun malını satıyorum. Bu caiz bunda problem yok. A, a, o, sen onun suyu. malını satıyorsun işte o, vekalet. Tamam. o caiz. Tamam. Ancak sen bir şey elinde çünkü ticaretlerin birçoğu böyle caiz olmayan ticaret. Yani e, yani, yani şimdi bak. Bugün ağır mal satan. Tamam el kastım yok veya yiyecekten de var mobilya ve diğerleri. Sen zaten firmayla anlaşma yapıyorsun. Firmaya diyorsun ki mesela dükkan Cevdet'in içerisinde salla. Hani o, o ayrı bir mevzu. Tamam. Mağazacı olarak düşün. Çünkü Biz mal o ticaretten bahsediyoruz ya. Mağazacı ne yapıyor aхи? O firmanın malından bir tane alıyor, getiriyor dükkana koyuyor. Tamam. Diyor ki firmayla ben bunu sattıkça senden alacağım değil mi? Sipariş almadan müşteriden buradan mal alamıyor adam. Dayım. Adam görüyor bu malı diyor ki ben bu malın aynısını istiyorum. Şu koltuğun aynısını istiyorum diyor senden. Adamın elinde zaten kesin yok bu. Tamam. mağazacın Sen anlaşmayı mağazayla yapıyorsun. Mağazacı sen anlaşmayı yaptıktan sonra firma diyor ki bana bundan bir tane gönder gönderdiği zaman parasını ödüyor mesela. Yani, sonra yani ödüyor. aslında sen şirket için satıyorsun. Şirketin, şirketin malı şirketin malını manlı satıyor. Satın. Tamam. Şirketin yani. malını satıyorsun. Evet. Vekalet sistemi bu. Şirket ya, bu sana yani. vekalet veriyor. Yani aslında. Ya, Diyor evet. ki benim için sat. Artık üstüne ne kadar yani, evet. kar koyuyorsan da senin olsun. Evet. Bu caiz. Bu, bugün sistem o. Tamam. Evet, evet, evet. Ve bu, bu bundan da evet. Niza çıkmaz, problem çıkmaz inşallah. Fametum galiben. Ancak sen misal müşteri geldi. Şu telefonu almak istiyor. Sen telefoncusun. Sen satıyorsun. Yarın gel al diyorsun. sen de telefon yok. Karşıda telefoncu var. Tele telefoncudan telefonu alıyorsun. Adama teslim ediyorsun. Bu caiz mi? caiz değil çünkü senin olmayan mülkün olmayan bir şeyi sattın sen burada ve sonradan eline geçse dahi caiz değil çünkü genellikle burada problemler çıkıyor bundan dolayı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinde olmayan şeyleri satmayı yasak oluyor. ne yapabilir? bankalarda ne yapabilirsin bankalar her zaman böyle yapar ilk önce senden parayı alır sonra gider misal arabayı satın alır sana verir bu caiz değil ne yapmak lazım o zaman Bankaya dersin ki bankaya söz verirsin. Dersin ki ben söz veriyorum ki sen e, yani benim için şu arabayı al. Ben de senden senden alacağım. Söz veriyorsun. Şey imzala, yani Şey diyorsun. Ondan sonra o sözünde duruyorsun. Bu caiz çünkü. Sen daha almadın. Sen bankaya gidiyorsun. Diyorsun ki bu arabayı ben benim için al. Femtüm. Sonra benim için alınca ben de senden söz veriyorum ki alacağım bunu. Bunu sana söz veriyor. O söz dediğin kağıt kontrak yani. Olur mu? Ancak söz şey olmaması lazım. E, lazım olmaması lazım. Yani adam sözünde durmadığı zaman illa bir şey ceza falan olmamasın. Yok o zaman şey giriyor yani, işte. Vallahi oluyor. Yani, evet. İmzaya çarptığında mecbursun. Ala kulli hal. Bir şey şey etmiyorsa caiz değil. Ev me'udûnen lehu e, fihi Veyahut da e, bank, e, Kişi izni olması e, Ya bir şeye Sahip olması ondan sonra satması Demin dediğim gibi Veyahut da izni Şirket bana izin verdi ki Malını satıyorum Sağol Bana izin verildi ben. Şirket bana izin verdi Benim malımı sat dedi caiz mi o? Bize evet. ben Kemal'ın e, matrası. Matrasını sattım İzin olarak caiz mi? Cahiz. Peki Kemal'ın hiç haberi yok Birisi geldi matras istiyor Ben matrası sattım hem de büyük bir fiyata Sonra Kemal'a dedim ki Kemal senin malını ben sattım Hem de iki mislisine Kemal dedi ki iyi etmişsin. Sonradan izni oldu. İhtilaflı razı olabilir. oldu. Caiz mi caiz değil mi? İhtilaflı bir konu. İhtilaflı bir konu. Hanbelilere göre caiz değil. Bu alışveriş geçerli değil. Çünkü izni yok. Velev ki sonradan razı olsan da iyi. İslam İbni Teymiye Rahimullahu Teala'ya göre ve İmam Malik'e göre caiz olan bir Alışverir. Sonradan izni olursa Ancak izni olmazsa zaten Sonradan da geçersiz Ama sonradan adamın izni olursa e, e, Malikiler Caiz görüyor Niye çünkü adamın izni oldu halas. Çünkü Bukhari'de bir hadis var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisine bir dinar veriyor Diyor ki buna koyun al O da gidiyor o dinarla iki koyun alıyor Sonra koyunun bir tanesini satıyor. Bir dinara, peygambere bir koyun bir de bir dinar getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de razı oluyor. Diyor ki yani Allahu Teala her şehidini mübarek kılsın. Sonra o adam Uruvet İbni ismi Uruvet İbni Caat. Sonra adam toprağa alsa satsa dair kazanıyordu peygamberin duasıyla. Burada görüldüğü gibi yani adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey al dedi. O onunla iki şey aldı. Sonra onu geri sattı peygamberin izni olmadan. Sonra getirdi. Sonra peygamber de razı oldu. Dolayısıyla sonra da razı olursa e, caiz oluyor. Buna beyul fuduli diyorlar. Fuduli. Yani izni olmadan sattığı zaman. izin olmadan sattı izin Adam razı değilse geçersiz. İzni olmaz. Razı olursa sonradan. Raci olan caiz. Çünkü demi ki hadise bina. Raci olan izni olursa caiz. İzni olmazsa zaten yine caiz değil. Ve huve balikun olması lazım. Yani balik ne dediğini yani yaşı dolması dol, dolmuş olması lazım ve akıl olması lazım. Akıllı. Femtüm. Problem burada şu. Peki biz akıllı yani balik olmayan insanın çocukları insan şeyden ekmek kaldırıyoruz. Değil mi? Ufak şeyler aldırıyoruz. Boots yaptırıyoruz. O, o nasıl oluyor çünkü? Onların alışveriş çünkü sayılmıyor. Vekalet. ver versatin sen vekalet veriyorsun. Ama ve, alışveriş yapan kişinin balik olması lazım. Vekaletten bahsetmiyorum. Sen, sen zaten veriyorsun vekalet. Benim için şunu al diyorsun. Ancak o çocuk Bâlih mı? Bâlih değil. O caiz mi? Normalde caiz değil, Ancak bu çok yaygın olduğundan dolayı inim ehli şey, e, hacet olduğundan dolayı ufak tefek şeylerde caiz görüyorlar. Ufak tefek. Ekmek. Şu bu. Ancak büyük şeylerde yine caiz değil. Yani bakkal alışverişler falan. Bakkal. Ufak tefek şeylerde. E, e, çünkü Ebu Derda e, radıyallahu taala anhu bir çocuktan kuş alıyor parayla sonra onu e, serbest bırakıyor kuşu. Kuş almış Ebu darda. Onun için ufak tefek şeylerde eee caiz. Büyük şeylerde ise ise caiz değil. Fahimtim? Tayyib. Bâliğ yani akıllı olması lazım. Deli deli alışveriş yapsa olur mu? Geçerli mi? Geçerli değil. Çocuk büyük şeylerde geçerli değil. Ee, aynı şekilde hür olması lazım. Kölenin alışverişi de geçersiz. Çünkü kölenin kendi malı yok ki. Köle ve köle ve kölenin malı sahibinin. Onun için köle şeyden izinsiz sahibinden izinsiz bir şey alamaz da, satamaz da. Reşit, reşit olması lazım. Reşit ne? Reşidin zıttı sefi. Sefihlerin alışverişi geçersiz. Sefihlere İslam veli veriyor. Veli, veli veli tayin ediyor. Sefih ne? Sefih yani çok akılsız. Akılsız değil de. Sefi Sefih akılsız, falan. <gülüyor> sefih, yani belki Kur'an'da olabilir fıkıhçıların kullandığı sefih manası şu e, sefih yani e, naif yani çabuk kandırılır e, çabuk kandırılır ondan sonra e, bir şey satın alacağı zaman yüksek fiyat verirler adama çabuk kandırılır şey yapmasını bilemez. Alışverişi bilemez. Yani böyle şey ya hemen şey der yani. Hemen, hemen kandırılır böyle. Kanar yani, böyle hemen yani. her şey kanar. E, parasını hemen her şeye Hı. misal hemen hemen hep hepsini harcar misal. Birisi gelir o hemen verir. Şuna verir buna verir. Ama şey kontrol, der. De, e, çabuk kandırılır alışverişte. Se, Sefi bunun ismi. Sefi, e, alışverişi geçersiz. Onun yerine veli tayin ediliyor. O onun yerine şey alışveriş yapması lazım. Anlıyor musun? Misal kişi yani. Ne? rabi'a إلا يكون فيه riba. Riba olmaması, faiz olmaması. Faiz'a sonra atlayalım. zaman bir ara verelim mi? He? Daha bir, bir sayfa geçtik kardeşim daha bir, bir sürü saat, şey var. Yani şu kadar üç günde bitirmemiz için yani şuraya kadar her gün planladığıma göre şey etmemiz al lazım al almamız lazım. Dayı biraz daha alalım da ondan sonra ribarde şey indiriz. Şart ulamis başka şart. Dayı. başka şart nedir? kal Akdu alam ala şer <gülüyor> bu dayıp haram bir şey e, olmaması lazım sattığın aldın haram bir şey şerşer şer haram olan bir şey e, caiz değil İslam iki şey caiz görmüyor satan şey helal olması lazım Dolayısıyla içki ölü işte put, çalgı aletleri, içinde küfür veya bidat olan kitaplar. Bütün bunlar değersiz. Dolayısıyla satamazsın. Caiz değil. Bütün bunları satmak caiz değil. Bu bir. ikincisi faydalı şey, faydasız şeyi satmak caiz değil. Alamazsın da, satamazsın da. İlim ehli buna şuna şey örnek veriyor. Haşereler gibi. Haş, haşereleri satıyorsun, faydasız şey. Yani haşere böcük, mücük falan, da sorting. Is. Yani yılan fayda bazı şeylerin faydası var. İşte baktığın zaman işte kuş gibi, bu gibi şeyler. Baktı işte sesinden şey diyorsun, balık gibi misal, bakıyorsun içini açıyor şey. Bunlar faydalı. Ama haşereler işte böcük, mücük o şeyler. Ha bunlar faydasız şeyler. Yani bir fayda şey itmiyor sana, şey itmiyor. Bunları e, alışveriş yapmak bunlarda, satmak caiz değil. <gülüyor> Tabi aynı şekilde köpek satmak da caiz değil. Başka bir şey. Çünkü Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem köpeğin den satılan şey. E, Parayı e, Yasaklıyor Köpek satılmasını yasaklıyor Yani oradan alınan parayı Yasaklıyor Oku oh, pis diyor Onun için e, Köpek satmak caiz değil Evinde köpek bulundurmak da caiz değil Bir veya Evin dışın Evin dışında caiz Üç, üç şeyle işte, e, Korumak koyunlara bakmak bir de av bunun dışında ev kim peygamber diyor ki kim bu üç şeyin dışında köpek bulunursa Bukhari'de geçiyor her gün iki Uhud daha kadar e, sevabı azalıyor iki Uhud daha kadar Uhud dağını gördünüz her gün iki Uhud daha kadar sevabı azalıyor artık köpek besleyenler düşünün burada yani. Hı? Yani onun için e, köpek satmak, almak, parayı şey etmek caiz değil. Onun parası hıps, pislik. Satamazsın da alamazsın da parayla. İhtiyacın olursa hibe eder birisi sana verir. Hibe eder. Ancak almak falan hepsi caiz değil. Bir rivayet var. İlla sayda, e, kelbe saydın ancak e, e, sayt yani yaktı av e, köpeği satılabilir. Ama bu rivayet zayıf. Onun için e, hiçbir türde e, kö köpek alışveriş yapmakta caiz değil. Tamam. Beyan sinir. E, kedi satmak veya satın almak. Parayla. Bu da e, yani kedi. ilim ehlinin iki görüşü var. Hanberlere göre caiz. Hane bile. Çünkü faydası çok diyorlar. İşte şu onu bunu her şey yiyorlar. Fare mare falan. Ee, ama doğru olan görüş caiz değil. Çünkü e, açık bir hadis var. Muslim'de geçiyor. Cabir radıyallahu teala anuhunun hadisi. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kedinin e, satana nehy ediyor. Kedi sat, kedi satmayı e, caiz değil. Diyor. Yani kedi köpek gibi yani. Evet. Alamazsın da satamasın da. Femd. Parayla. Birisi sana verecek. Hibe edecek. O, ki nereden, o da birden almıştı. Onu seni ilgilendirmez. Ama sen para verip alamazsın. Femd. Veya sen satamazsın parayla. Caiz değil. Aynı şekilde Ebu Hurayra e, ve Cabir e, e, ke, kedinin parasını yasaklıyor ve sahabeden muhalefet eden olmuyor. Başka bir şart El Bey ala bey'i muslim Müslüman'ın Müslüman bir kardeşinin Üzerine satmak Nasıl Ben Kemal'a bunu 10 euroya satıyorum değil mi Sen de yanımdasın Sen de satıcısın Sen diyorsun ki Kemal Anlaşmışım ben. Şey diyeceğim. Sen diyorsun Kemal ondan alma. Ben sana 8 euroya satıyorum. Satayım. Femd, Kemal de senden gidiyor. Bu caiz mi? Caiz değil. Çünkü husumete <gülüyor> sebep oldu. Çünkü Peygamber açıkça yasakladı bunu. Aynı şekilde e, almak da kardeşinin üzerine almak da caiz değil. Peygamber, ne gibi? Ucuz bir mal oldu. 5 lir. Ben alacağım. Kemal benden beraberken geliyor. Bizim gibi. Ha, misal ben, ne gibi? Ben anlaşmışım ama anlaşma olması lazım orada. Ha. Tamam tam alacağım. Ee, ben Kemal'dan işte alacağım bir şey. Sonra hemen sen geldin dedin ki Kemal Mesut senden 10 euro alıyor? Ben senden 12 euro alacağım bana sat. Yani ben tamam o dedi, ben evet dedim. Sen sadece para vermek kaldı, şey etmek kaldı. Hemen sen geldin atladın. Caiz mi bu? Caiz değil. Çünkü husumete ee, sebep oluyor. Aynı şekilde en de caiz değil. Neciş ne? Neciş şu. Neceş de deniliyor. <gülüyor> Kemal bir şeyi satıyor. Sen geliyorsun Kemal'le anlaşmışsın. Diyorsun ki Kemal bu malın senin bu sattığın mal ne güzel bir şey. Övüyorsun. Malı övüyorsun. Övüyorsun ki ben o malı almam için. Reklamımı yapıyorsun. Yani malı çok fiyata almam için. Normalde mal 5 euro sen o kadar ödedim ki ben diyorum tamam bu 8 euro veririm. 10 euro veririm bunu. Fendi. Veyahut da sen gidiyorsun Kemal'e diyorsun ki Kemal bunu bana normalde mal 5 euro ya Kemal bunu bana 10 euro ya sat falan. İşte 11, 15 euro falan bu. Ben de bakıyorum ya. De, götürmek, ha Ben de demek ki ben diyorum demek ki bunun şeyi 10 euro fiyatı. Ondan sonra sen, ama sen almak istemiyorsun aslında. Sadece fiyatı yükseltiyorsun. Dolmuşa bindiriyor. Femdü. Bu, bu, bu caiz değil yani. Femdü. Aynı şekilde e, yani bu zamandaki şeylere tatbik edelim bunu. Reklamlar. Evet. Reklamlar. mesela. Reklam o kadar, reklamı reklamı o kadar e, şey diyor ki işte normalde şey 5 euro fiyatı. Reklam o kadar şey diyor ki o kadar yapıyor ki onu falan 50 euro ya işte 50, 100 euroya falan şey. Bütün bunlar neciş olduğundan dolayı caiz değil. Bu hap reklamlar falan o zaman caiz değil mi? Hı? dan muhap reklamları falan var işte adamlar çıkarırlar konuşuyorlar işte. Zayıf Bunu aldım oldu. artık diyor. Ağrılarım kalmadı falan. Zayıfladım falan. Ve işte yani. ağrılarım kesindi falan filan o zaman. Adam doğruysa labes yani. Adam doğru söylüyorsa işte oldu. Do doğru söylüyorsa labes. Adam doğruyu söylüyor. Ancak Hakikatından daha fazla ziyade reklam yap. Reklam yap. Problem yok. Ancak sende olmayan bir şeyin reklamını yaparsan o caiz değil. Yani diyorsun ki şu kadar iyi, bu kadar iyi, şöyle, böyle. Halbuki öyle değil. Ya bu matras seni uyuttun mu işte şunu uykuymuş gibi. Ha, işte bu, halbuki hakikaten öyle değil. Bu da Neciş'e giriyor. Çünkü sen de orada deminki birinci verdiğim misal gibi. Aslında sen orada reklam yapıyorsun ama daha hakikatından daha üstün bir reklamını yapıyorsun. O caiz reklam değil. Abartı. abartı yap. Bu şey e, tatbik edersen bu reklamlarda. Hakikatını veriyorsa reklamı problemi yok. Ancak hakikatının ziyadesini veriyoruz. O zaman caiz olmaz. Çünkü sen orada yalan söylüyorsun yani. Dayım. Bir, e, bir mamülün e, fiyatını kendin bel, belirleyebilir misin? Mesela diyelim ki başka yerde dükkanda ekmeği 5 liraya satıyorlar. E, sen diyorsun ki benim dükkanda... Aynı ekmeği. Ben, he, aynı ekmeği. ben 10 15 lira satıyorum kardeşim. Böyle bir şey var mı yani? şimdi ilim ehli şunu diyor üçte biri kandırma varsa kandırma adamın gelip o malı geri verme hakkı var kandırma kandırıldığını şey dersem nasıl kandırıldığını her tarafta 5 euro sen satmışsın 50 euroya kandırılmış adam resmen yani o zaman adam diyor, gelir sana şey geri parasını almayı şeyi, şeyi hakkı doğar şey adam. Olursa... Ancak ilim ehli şey diyor işte bu kandırılma miktarı ne kadar üçte bir diyorlar. Fehim tur i̇şte. üçte bir diyorlar yani üçte birden normal fiyatın üçte birinden e, kadar sattıysan veya daha az o Hiç kandırılma yok. çünkü az kandırılma falan oluyor yani o her tarafta olur. Ancak fahiş bir kandırılma olduğu zaman o zaman adamın geri eee iade etme hakkı var. Yani bir malı 3 liraya kadar satabilirsin. Ha, bir yok sata Bir şeyin 1/3'ü. Bugün 1/3 yani 1.3 diyor. 1 lira ise 1.3 diyor yani 1.3. Şey. Nam. Yani. Yani, tamam. Ama şık şöyle, şey şöyle. Allah'ın 4 tane tecrübemden bilmiyorum. Sen seni tamam mümkün Şey. Mesela Ali 1 liraya satıyor. Ali 5 lira kira ödüyor örnek. Evet. Ama ben 5 lira değil de 25 lira kilo Ben diyorum ki bu on lira. Tamam. Ama evet. önemli. Yok yok sen onun şey senin ne mazeretin olursa o olsun o seni ilgilendirir. Önemli olan mal aynı mı kardeşim? Aynı. Mal aynı her tarafta aynı mı? Her tarafta aynı. Sen onu on euroya satın. Herkes millet bir euroya satıyor. Sen diyelim 5 euroya satın. Bu kandırmak değil mi yani? Evet, kandırmak ama. O, ha, şey yani. o O zaman bir adamın. Masraf zaman adam şey <gülüyor> şey e, adamın, adamın, yani adamın. adam az adamın. O zaman adamın. O zaman adamın. O zaman adamın. O Şöyle adamın. şey var adamın. O zaman adamın. O zaman adamın. O zaman adamın. O zaman adamın. O zaman adamın. O zaman adamın. O zaman adamın. O zaman Aynı, aynı e, O o kandırmak olur. Ancak senin kaliten daha yüksek. Senin şey, onun için fiyatı şey O başka. Çünkü sen ona değerine göre şey ettin. Hocam savunma yapma. Hocam savunma yapma. Dayım Ali. Hocam mesela şimdi yine aynı mesele. Kemal da satıyor iki yoruya. Ben beş yoruya satıyorum. Fakat bende hizmet var. Nedir mesela o muamele böyle... E, daha bir geç da, yani Mesela e, anlatıyorum. Faydasına, zararına, şeyine, insanlara bilgi veriyorum onlarla ilgileniyorum anladın mı çok böyle değil ama mal aynı mı değil mi kardeşim fakat hani ha hizmetten kastı sözse o fazla faydası ermez. yok sen götürüyorsun getiriyorsun onu evine götürüyorsun arabayla şey diyorsun evet, hizmet yani. o hizmet o adamı manken tutmuş resim çekiyor yoksa yani adama yani hizmetten kastım ben hizmet ediyorum adama bir kofi içirmişsin yani o, o, <gülüyor> o, da, değil, o değil canım. misali yani, yani. mamulü tanıtmak için hani adamın aldığına dair iyi bir mal aldığını, alması için ona bilgi yapıyorsun. masraf ediyorsun folder'lar bastırıyorsun, yani değer, değer yapmıyor değil hal. Değil. ben şunu diyorum kardeşim adam kandırıldığını anlarsa He, tamam. mesela malı adam bir kandırılmış bir malı geri getirebilir tamam mı? o hakkı var yani pek kandırılmak şey ne kadar? 3'te 1'e kadar zülüs yani üçte bire kadar üçte birden çok olursa kandırılmış demek. Üçte bir veya daha az olursa ona itibar edilmez. Çünkü az kandırılma zaten her tarafta oluyor F hey, ticaret o. Ticaret o zaten oldum. ticaret o. Memnun olmadın. Kazıklandım diye. Hı. Ben biliyorum ama daha ucuza var. Geri götürüp verebilir miyim ben? Memnun olmadın. Niye memnun olmadın? Kazıklandım diye biliyorum. O pahalı. Adam yarı fiyatından aşağı aldıysa nasıl olacak? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, ciddi söylüyorum. Yani şey olarak yani yani, işte kullandın ya. mı sen onu? Misal veriyorum. Yani bu adam da şimdi satıyor tamam mı? Adamın bu ya. aynı sattığı matrası başka yerde daha ucuza var. Yani fiyatına. Var. İşte dükkan cacak olduğu için daha pahalı. Ya olur. Yusuf abi şimdi yani her belki her tarafta daha ucuza bulabilirsin ama benim kas, kastım aynı matras her tarafta aynı fiyat. Femt. Her tarafta aynı fiyat. sen ikimiz 3 mislesine karşı o Biz değil. De, de, de, de, de. Ama değişiyor de, de, de, de. misal burada şurada. Burada bu kadar fiyat, burada bu kadar fiyat Orada o kadar fiyat, o caiz o Çünkü o ticaret ekmek o zaten ekmek örnek veriyorum. Kandırma nasıl oluyor Kandırma Kandırma yani Herkes şuna satıyor, sen ona satıyorsun Hı. Veya çoğu insan buna satıyor Çok az insanda Çok yükselt, o kandırılma Ancak birisi şuna satıyor, birisi ona satıyor Birisi şu fiyata satıyor Bu aslında kandırılma sayılmaz yani Genel olarak fiyatı malum olan şeyleri Kazıklamak Aynı şekilde başka bir şart Tabi ee, şey. vereyim şey Şu Tabii hemen iki şey daha görelim Mola vereceğiz. Aynı şekilde Cuma'da e, ikinci ezanda satmak Caiz değil. Cuma va vacip olan insanlara Yani erkeklerin ikinci ezandan Sonra alışveriş etmesi Veya satması caiz değil. Yaparsa ne olur? Alışveriş geçersiz olur. Fahimtüm? Geçe, yani geçe, hem geçersiz hem de haram olmuş olur. Çünkü açıkça Allahü u Teala ayette diyor Federul Beya İşte o şey, ezan okundunsa Federul Beya Alışverişi bırakın diyor. Çünkü İslam'da harama sürükleyen her şey haramdır. Bu kaydı. Harama sürükleyen her şey haramdır. Bundan dolayı özellikle faizde alacağız. Faize sürükleyen ufak bir şey dahi olsa hemen İslam onu haram şey diyor. O zaman şu biz demek test hani müşteri yoğunluğuna şundan bundan cuma namazında kaldın dükkanda. Gidemedin. İşleti geçti. O zaman satışı kaldığın halde namaza gidemediğin için yani namaza gidemiyorsun. Geciktin Hı. artık. Ama o arada Sat... o vakit arasında evet. satış yasak. Y yasak. Satarsan da geçersiz şer'an. Şeriata göre. Geçersiz ne demek yani? Ama... Geçersiz Ama... ne demek yani? Sen sattın ya. Şu demek. Var, o paraysan evet. batıl olarak kaldın. Adam şey değil. O ba batıl olarak eline geçti. Batıl para. Haram para olmuş oluyor. Hem cumaya gitme hem de para haram olmuş. O manada geçirsiz yani. Fahim mi? dolayısıyla ikinci nidadan sonra e, caiz zaten birinci nida yani ezan. Zaten birinci birinci ezan şeyde yoktu. Da bi Şeyde Durdu. tamam bitti <gülüyor> yok ya kalır <gülüyor> pauzu pauzu zaten yani pauzu da yine bu ezan konusunda tamam. şey zaten birinci ezan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanda yoktu yani alışverişi bırak. nereden ikinci ezan diyorlar çünkü zaten peygamber her zamanda bir ezan vardı ikinci, ezan, yani, ikinci ezanı kim ziyade etti Osman radıyallahu aleyhi ve sellem insanlar şehitsin ee, hazırlansın diye. Ama bu zamanda çok şey yapıyorlar yani. Ee, Suud'da falan bazı yerlerde çok erken yapıyorlar. Bir saat öncesi falan. Adam pat diye dükkanı kapatmak zorunda Yok zaten ikinci ezan, birinci ezan değil. Yok yok, tamam işte. Yani. Yok birinci ezanı sen yapıyorsun ya, o zaman alışveriş yapabilirsin daha. Hacı kaç sayfa gittin? İkinci ezan, var da biraz daha var. Kaç sayfa şu ana kadar? Şu ana yani sayfa. Bittakilla bir saat bir sayfa olur mu? Olur olur inşallah. Olur. olur? Nerede bitireceğiz onu? Bitiririz gibi. sanki işin var.